olmak isteyen bir gezgin, Yaşama hevesi kalmamış bir bezgin Vezirganın önde gideni zengin Dengi kalmamış ki kiminin engin Denizde lodosa yakalanan bir gemicinin Yaşamı hep çetin metanetinde sınırı var beyim Kimisinin mutluluğu bir resim ki dört mevsim Telebeğin ömrüne bedel bir geleceğin Getirecek hediyesi nedir ki bilemedim Bay haline elekti elenenin hayata ağlamaktı başlayan bu insanoğlu gördü geleceği Bir dilim ekmeğin sonunda bedeninin de alınacak olması gibi Düşünenin düşenin de dostu olmamış ki vatanın olsun Müttefikte de belli değil ittifakta mutlak mücadele kazanmak Zafer'e koşmak yenilince ağlamak yenmek için hile yapmak Sonuçta kapayı kapma, dünya puralı olmuş Taçtan bozma kalplerse hep kanla dolmuş Kanadımı kırdılar, uçamadım anne. savaşa soktular koşturdum Kalbini açamayan herkesin aklına, eğriyi doğruyu ben soktum Sonbaharda dökülen yapraktım, ilkbaharda geri geldim ben Aileme, dostuma selamlar olsun, gök dışandaki bir rengim ben Kanadımı kırdılar, uçamadım anne. savaşa soktular koşturdum Kalbini açamayan herkesin aklına, eğriyi doğruyu ben soktum Sonbaharda dökülen yapraktım, ilkbaharda geri geldim ben Aileme, dostuma selamlar olsun ben zamanda yolculuk beyinde meşgul edebilir fakat objektif olmak Zararı yoktur yararı olmadığı gibi Benliğinde kaybedilen her şey Benliğinde kaybedilen her şey Hesap masasında olabilir yalnızken Utanma aç kalbini gir topluma Göster aydı kendini ve buradayım de Savaşı kaybetme yürüme geriye dönme bak ve ileriye ilerle işte deliye düşme dönme deliye karaya boyun adamı boynuna ilmeğe geçiren cellet abi çare lane hayalet oluna dek beklemek ne gerek ace çarkı dönmemiş ki felenin gözünü yaşına baksın gözümün yaşına alsın kanımı Canımı alsın ancak canımı yakmasın. Azap çeken gönüllere kül olan tüm perdilere yağmur yağsın Kalp dağlayan tümeller kalpleriyle dağlasın Kalp karalayanlar yansın. Kanadımı kırdılar uçamadım anne. Savaşa soktular koşturdum. Kalbini açamaya herkesin aklına eriyi doğru gibi ben soktum. Sonbaharda düflen yapraktım ilk baharda geri geldim ben. Aileme dostuma selamlar olsun. Gök Gökyüzündeki bir rengim ben. Kanadımı kırdılar uçamadım anne. Savaşa soktular koşturdum. Kalbini açamaya herkesin aklına eriyi doğru gibi ben soktum. Sonbaharda düflen yapraktan Baharda geri geldim ben Aileme dostuma selamlar olsun Yağmur sonrası güneşim ben Boş durmak boş durmaktan iyidir Çoşmaktan yararlı, hoş tutmak gönlü, yaz tutmaktan çok zormuş Yaşlanmak her dökülen yaptığın arkasından ağlamak gibidir Hayattan erken emeklilik seçim değildir, kadere bağlıdır, yazgıdır Hayat ince bir çizgi, narin bir çalgıdır Yüzlercılığı mekbarın insanın hasat zamanı ölü torunları mıdır? Her güne yeni umutlarla açılan gözler, yalanlarla gözler, aldatılan gözler Dolanlarla aldatılan gözler, bir güzel sözle güler aklına her damlat her yok oluşu engeller Efektif değillerse, art niyetli değillerse, eğer bu böyle devam eder her şey olmuyor Çabalar bazen çok nafile Nargilenin dumanına benzer hayallerim Sadece beni zehirler ve uçup gider Kafileler gibidir insanlar Bazen seni seyreder giderler Herkes kendine pavitmiş Ben de karşılıksız bir çek Emeklerim dostluktan yana ama olmuyor Anneme sordum niçin böyle Ama baktım o da ağlıyor Kanadımı kırdılar uçamadım anneye Savaşa soktular koşturdum Kalbini açamayan herkesin aklına doğru gibi ben soktum Sonbaharda dökülen yapraktım İlkbaharda geri geldim ben Aileme dostuma selamlar olsun Göküşandaki bir rengim ben Kanadımı kırdılar Geri geldi ben. Ailemi, dostma, olsun, yağmur solusu güreşim ben. savaşa soktular, koşturdum. Kalbini açamayan herkesin aklına doğru gibi ben soktum. Sonbaharda da geri geldim ben. Aileme dost selam olsun, uşandaki gibi ben. Kanadı savaşa soktular, koşturdum. Kalbini açamayan herkesin aklına